Merhaba, daha önce sizlere doğru verdiğimiz bir haberin Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl çarpıtıldığı haberiyle biraz magazin gibi başlayalım bugün. Rüzgar enerjisi santrallerinin bölgesel hava sıcaklığına etkisini inceleyen araştırma Amerikan Fox News kanalı tarafından çarpıtılarak rüzgar santralleri iklim değişikliğine neden olur diye yanlış verildi. New York Albany Üniversitesi'nden Liming Zhu ve ekibi 2000 358 rüzgar türbininin bulunduğu Teksas'ta yaptıkları bir araştırmayı yayınlamıştı. Araştırma rüzgar türbinlerinin havada yükselen sıcak havayı yüzeye doğru geri ittiğini ortaya koymuştu. Küresel ısınmayı reddeden tutumuyla bilinen Fox News, haberi rüzgar santrallerinin küresel ısınmayı arttırdığı şeklinde verince hem çelişkili tutumu ve yenilenebilir enerjiyi hedef almasıyla petrol ve diğer fosil yakıt endüstrisinin aracı olduğunu da ortaya koymuş oldu. Bu arada Zoo'nun çalıştığı New York Albany Üniversitesi bir açıklama yaptı. Açıklamada bulguların rüzgar türbinlerinin hava sıcaklığını arttırdığı değil, yalnızca sıcak havanın yüzeye yeniden dağıtımına yol açtığını gösterdiğini ifade etti. Washington Post ise Fox News'un kasıtlı olarak böyle bir çarpıtmaya gittiğini yazdı. Kastı ne olabilir acaba diye düşünüyoruz. Peru hükümeti kuzey kıyı şeridi boyunca yüzlerce Yunus ve Pelikan ölümü yaşanması üzerine Sağlık uyarısı yaparak halkı ve turistleri bölgeden uzaklaşmaya çağırdı. Son aylarda yaklaşık 800 yunus ve çoğu pelikan olmak üzere en az 1200 su kuşu Peru'nun Kuzey Pasifik kıyılarında ölü olarak bulundu. Peru Tarım Bakanlığı bazı ölü pelikanlarla ilgili ön testlerin yetersiz beslenmeye işaret ettiği açıklamasını yaptı. Denizlerdeki balıkları boşaltıp kendi midemize indiriyoruz ve bu arada balık stoklarını çökertiyoruz. Hayvanlar da aç kalıyor. Peru'da açlık, Türkiye'de hapis. Yunuslara Özgürlük Platformu Bodrum'da gösteri amacıyla havuzlarda tutsak bulunan çeşitli deniz memelileri için harekete geçti. Türkiye'de gösteri amacıyla havuzlarda tutsak bulunan Yunusların özgürlüğüne kavuşması için kampanyalar düzenleyen Yunuslara Özgürlük Platformu Alman Hayvan Hakları Kuruluşu Proval'ın girişimiyle daha önce 3 Yunus'un bulunduğu içkili lokanta ruhsatlı restorana Mors ve Deniz Aslanları getirildiğini tespit etti. Yunuslara Özgürlük Platformu, tesisin son girişimiyle ilgili yasal çalışmalar ve resmi başvurular yaptığını duyurdu. Platform sözcülerinden Derya Özkan, Türkiye'deki 11 adet Yunus Parkı'nda tutulan şişe burunlu yunus türlerinin ve morsların ülkemizin de imza attığı Uluslararası Ben Sözleşmesi'ne ve iç mevzuattaki 5999 sayılı hayvanları koruma kanununa aykırı olduğunu belirterek bu tür tesislerin hemen kapatılması gerektiğini söyledi. Giresun ve Gümüşhane il sınırları içinde kurulan ve su tutmaya başlayan Akköy baraj projeleri nedeniyle 130 haneden oluşan Gelevera yani Sapmaz köyü sular altında kalmak üzere. Konuyu yargıya taşıyan Gelevera köylülerinin mücadelesi Danıştay'da beklenen bilirkişi raporu ile devam ediyor. Su altında kalacak köyün akıbetini İstanbul milletvekili Levent Tüzel, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na sordu. Tüzel verdiği soru önergelerinde bakanlara mevcut projede yer almamasına rağmen yüklenici firma Colin AŞ'nin barajı bir an önce doldurabilmek için taahhütleri de ihlal ederek Kavraz deresinden Gelevera köyüne su altında bırakacak Gökçebel barajına su taşıdığını hatırlattı. Tüzel bakanlığın bu hukuksuz işleminin bir an önce durdurulması için girişimde bulunup bulunmadığını dereyi kurutan şirkete yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını sordu. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te bir araziyi tarlaya çeviren tarla tabanı inisiyatifi yemekhanenin artıklarıyla gübre üretiyor. Boğaziçi Üniversitesi topraklarında boy verecek ürünler arasında Kuzey Amerika yerlileri çayenlerin domatesleri bile var. Üniversitenin Güney Kampüsü'nde yıllardır kullanılmayan terk edilmiş bir araziyi yönetimden talip ederek tarıma hazırlayan tarla tabanı inisiyatifinden Cihan Tekay amaçlarının hobi değil GDO'lara, HES'lere, nükleere karşı mücadele edenlerin yanında durmak gıda politikalarıyla ilgili tartışmaları kampüse taşımak olduğunu söylüyor. Yemekhaneden kompost olmak üzere sebze ve meyve atıkları, yumurta kabukları toplayan öğrenciler, şu günlerde Fransa'da Kokopelli adlı ilaçsız tohum dağıtan tohum bankasının ücretsiz gönderdiği tohumları araziye ekmek için okul serasında fide büyütüyor. Doğu Anadolu'da yaşayan turnaların dünyadaki tüm turnalardan farklı bir alt tür olduğu bildirildi. Dünyanın en nadir turnası olan Anadolu Dağ Turnası yani Grus Grus Archibaldi Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Muş, Sivas, Van ve az sayıda da Kafkaslarda ürüyor. Doğa Derneği ve Dünya Turna Vakfı çalışmalarına göre dünyada 20 çiftin altında kaldığı tahmin edilen bu alt türün Türkiye'de üreyen 6 çiftinin yuvası şu anda biniyor. Ne var ki Anadolu Dağ Turnaları kurutma, baraj ve yol yapımı çalışmaları gibi tehditler nedeniyle yok olma tehlikesi karşı karşıya. Anadolu Dağ Turnası'nın korunması için Türkiye'deki herkesin elini taşını altına koyması gerektiğini belirten Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, Anadolu kimliğinin ayrılmaz bir parçası için de bütün kurumların seferber olması gerektiğini söyledi. Turnalar için, insanlık için yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.